İnsan olmak bu kadar mı zorlaştı? Varmaz oldu vermeye hiç elimiz, Dönmez oldu bir özüre dilimiz, Teşekküre çoktan bitti pilimiz, En küçük damlada sabrımız taştı, İnsan olmak bu kadar mı zorlaştı? Bilgisizlik ne vehimler üretti, Ön yargılar vicdanları kör etti, Dürüst olmak affedilmez cüretti, Öfkemizden yüreğimiz korlaştı, İnsan olmak bu kadar mı zorlaştı? Çağdaşlığı maske yaptık yüzlere, Bu çifte yüz yakışmadı bizlere, Merhametten, haktan yana sözlere, Hoşgörümüz, neden böyle darlaştı, İnsan olmak bu kadar mı zorlaştı? Bir tarafta ilme şaşı bakanlar, Bir tarafta at gözlüğü takanlar, İrfan desen bu lisandan kim anlar, Gerçek alim gözümüzde horlaştı, İnsan olmak bu kadar mı zorlaştı? Helal kazanç nefsimize az geldi, Bankerlere tavuk verdik, kaz geldi, O gözyaşı saanakları vız geldi, Saçlarımız değirmende kırlaştı, İnsan olmak bu kadar mı zorlaştı? Yedik içtik haram helal bir tuttuk, Dişe göre ne bulursak hep yuttuk, Mahşer, mizan, Kur'an, vicdan unuttuk. Yollarımız hep zulümde birleşti. İnsan olmak bu kadar mı zorlaştı? Paspas oldu sevgi, saygı paraya. Ahlak döndü kanayan bir yaraya. Ailede şeytan girdi araya. Karı, koca, kardeş, bacı hırlaştı. İnsan olmak bu kadar mı zorlaştı? Kendimizi hiç masaya sermedik, Başkasına hiç söz hakkı vermedik, Sövdük, dövdük, bunda vahşet görmedik, Mazlum yüzler yumruklarla morlaştı, İnsan olmak bu kadar mı zorlaştı? Evde pişen bizi tatmin etmedi, Beş yıldızlı sofra kurduk yetmedi. Şişelerle yarışımız bitmedi. Kalp gözümüz şehvetlerle körleşti. İnsan olmak bu kadar mı zorlaştı? Bayramlarda beş dakika mezarlık. Bir senede iki namaz nazarlık. Ettik haşa Allah ile pazarlık. Bir gaflet ki içimize yerleşti, İnsan olmak bu kadar mı zorlaştı? Oysa bizler ihsan için var olduk, Meleklerin secdettiği bir kulduk, Bu şerefi taşımadan yorulduk, Edep, haya, akıl, fikir yozlaştı, İnsan olmak bu kadar mı zorlaştı? Din İslam dinidir Allah indinde, İlim, irfan, sevgi, barış bu dinde, İnsanlık ne buldu nefrettekinde, Sağduyumuz hedefinden çok şaştı, İnsan olmak bu kadar mı zorlaştı, Ey mübarek aklı Selim neredesin, Sen ateşle aramızda perdesin, Hasreti var, Gör ki sana herkesin cüretimiz haddimizi çok aştı. İnsan olmak ne kadar da zorlaştı.